Muhterem kardeşlerim. Aslında bugünkü sohbet eee Abdülkadir kardeşimizin idi. hasbe'l kader olarak kendisi gelmeyi yüzünden sizlere her haftada yapılan bu ders yani bu derste bu münasebeti değerlendirme bakımından umum olarak cemaatta yani kendi nefsimle beraber eksik olarak gördüğümüz bir amel var. Yapılmayan veyahut tezahürü görülmeyen, az görülen daha fazlası, olma, daha fazlası olması gereken bir amel. O da Cenab-ı Hakk'a karşı insanın sadece sıkıntıya, darlığa düştüğü zaman değil, her zaman bütün ihtiyaçları için en azından işlemiş olduğu küçük dahi olsa masiyetleri için. Cenab-ı Hakk'a yalvarma, iltica etme, ona dua etme. Amelidir. Binaenaleyh bu sohbeti sizde işlemeye münasip gördüm. Hem kendime nasihat hem kardeşlerimize nasihat olması bakımından. Dua, Arapçada kelime olarak kökü, dal, ayın, bir de ye maddesinden gelmiştir. Dua, yed'u du'aan, davetendir. Çağrı manasındadır. İstilahi manada ise kulun Rabbine karşı, Münacatı, yalvarışı, yakayışı, ondan bir haceti, hacetini istemesi, talep etmesidir. Kur'an-ı Kerim, sık sık müminleri Cenab-ı Hakk'a karşı ona dua etmelerine davet etmiş, Örnek olarak da gelmiş geçmiş peygamberlerin ve Rablerine karşı ne şekilde dualarda bulunduğunu bizlere Kur'an-ı Kerim'de bir sürü misaller ve örnekler getirmiş. Ta ki bunlar bize birer numune olabilsin diye. Ve bizi ona dua etmeye sık sık teşvik etmiştir. Bu meyanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere kadar onun mübarek sözünü nakleden Nü'man bin Beşir bu mövzuda teşvik olması bakımdan güzel bir rivayet An-Nü'man bin Beşir anil nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal Beşir'in 10'lu nu'man nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu nakleder kal eddua huvele ibadah dua ibadetin kendisidir dua ibadetin ta kendisidir Sümme tele ayet. Ondan sonra şu ayet-i kerimeyi okudum. Estaezi <gülüyor> billah ve kâl rabbukum <gülüyor> ed'ûnî estecib lekum. Rabbimiz buyurdu ki bana dua ediniz. Bana çağırdığınız bulur estecib <gülüyor> lekum. ben sin çağrınızı ve duanızı duanıza icabet edeyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكِبِرُونَ اَنْ cehenneme سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ Muhakkak ki bana kulluk etmekten kibirlenenler var ya onlar cehenneme zelil ve perişan olarak gireceklerdir. Suren Mümün Suresi bu hadisi bizlere takiric eden Kirmizi, Hakimiz Sederekinde, Ebu Dağ üstünde, Nesliyde üstünde bir İblim Evet. Meşhur bir rivayet. Çoğumuzun bilmiş olduğu bir rivayet. Buradan çıkan veya istifade edeceğimiz bazı noktalar var. Birinci nokta duanın vücubiyeti. Vacip oluşu. İkinci nokta ise Duanın, ibadetin aslı olduğu, özü, ibadetlerin en büyüğü olduğu, belki yaratılışımızın gayesi olduğu gelecek inşallah. Üçüncü noktada, Rab'be karşı dua etmekten imtila eden insanların kibirli insanlar olduğu. Evet. Dördüncü noktada, kibir yüzünden Rab'be karşı dua etmekten imtina eden insanların cehenneme zelil ve perişan olarak gireceği. Evet. Diğer bir rivayette Ebu Hulele Allah kendisine razı olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden şunu nakletmektedir. An Ebi Hureyre'te kal kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Men lem yeselillah gazab ali. Kim Allah'tan talepte bulunmazsa, ona dua etmezse, yalvarmazsa, yakalmazsa, Allah ona gazap eder. Allahu alem. Burada Cenab-ı Hakk'ın gadap etmesinin sebebi dua etmeyen Cenab-ı Hakk'a karşı ihtiyaç yani duada ihtiyaç duymayan bir kimse onun bir, kebeli bir kimse oluşu yüzünden Cenab-ı Hakk'ın ona gadab etmesi hak olmuştur. Bu rivayeti Tirmid'i ve İbn-i Mace hasen bir senetle takriş etmişlerdir. Demek ki Rab'be karşı yalvarmayan dua etmeye kimse Allah'ın bunu elde etmiştir. Bunun dua etme işi belki Rab'be karşı olan güvensizliği olabilir. Kabulunun gerçekleşmeyeceği, inancı olabilir. Bizler yaşadığımız şu fani dünyada maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı Rabbimizden dileseydik kafirlerin Avrupa'nın kapısını çaldığımız kadar Cenab-ı Hakk'ın kapısını çalsaydık belki bu durumlara düşen bir topluluk hale gelmeyecektik. Fakat biz Rabbe karşı sadakatımızı yitirdik. Ona karşı güvencimizi kaybettik. Sıkalığımızı ona karşı sıkalığı kaybettik ve başkaların kapılarını çalmaya başladık. Halbuki o başkaların kapı kapılarını çalışımız bize bir şey kazandırmadı. Çünkü onlar da bizim gibi Rabbe muhtaç olan insanlardır. Bu meyanda şairin söylediği ne kadar güzel bir söz vardır. Kale şair La teselenne beni âdeme haceten ve selin lezî ebvâbuhu la tuhcebu olundan bir ihtiyacı talep etme. isteme. Kapıları kapanmayan perdelenmeyen bir zattan iste Allahu bu bu interkte su allah'a yazdarmayı terk ettiğin an allah gadaap eder va te be ademe yada bu insanoğluysa ondan bir şey talep ettiğin zaman sana gadap eder allahu Ekber. Tam Cenab-ı Hak'ta zatında olan kerim bir sıfatın aksi olarak insan olunan bir şey istediği zaman insan sana gadap ediyor. Rabb ise ondan bir şey istemediğin zaman sana gadap ediyor. Senin ondan istemeni istiyor. Talep etmeli arz ediyor. Burada alimler Cenab-ı Hakk'ın gadap etmesinin sebebini açıklamışlardır. <Sessizlik> Keskit-ül kitabının müellifi bizlere bunu açıklamakta <gülüyor> <gülüyor> İnnel abde imma qalitun ve imma mutekeddir <gülüyor> Ku ya Rabbe karşı meyustur. Evet. Veya Rabbe karşı Mütekebbirdir. Ya Rabbe karşı ümitsizdir, ümidi kalmamıştır, yerse düşmüştür. Veyahut kendisi mütekebbir bir insandır. Kibirlidir. وَكِلَاهُمَا مُوْجِبُ الْغَدَبِ Bu ikisi de Rabbin gadabını gerektirir. Kibirli insanlar Kalbinde zerre kadar kibir olan insanlar cennete girmeyecektir. Aynı şekilde Rabbin merhametinden, rahmetinden ümit kesen insanlar da ancak kafir topluluklardır. Bu iki sıfat da Cenab-ı Hakk'ın gazabını gerektiren sıfatlardır. Ve lemme'l insanu hulika li'jli'l ibadeti ve'd-du'a' Ruf'a bidalik annahu hulik li'ajli'd du'a. Ayda. İnsanoğlu madem ki ibadet için yaratıldı. ibadet duada ibadetin aslı özü olduğuna göre hemen anlaşılır ki insanoğlu Rabbe karşı yalvarmak için, dua etmek için yaratılmıştır. Velaza kâle taala bu niçindir ki Cenab-ı Hak şöyle demiştir. Estaizu billah. Kul ma bikum rabbi leulâ du'a'ukum. Ey Habibim onlara söyle. Eğer sizin Cenab-ı Hak'ka karşı duanız olmasaydı, yalvarmalarınız, yakalamalarınız olmasaydı, ondan istemeyi, isteyişiniz olmasaydı, Allah sizin Cenab-ı Hak sizi, Rabbiniz sizi ne yapsın? Yani siz hangi şeye yararsınız? Evet. Bu ayet Furkan sesindedir. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak bize kendisine dua etmeyi teşvik etmiş ve tergib etmiştir. Ve şöyle buyurmuştur. Ud'u Allah ev id'u rahman Allah'a Veyahut Rahman'a dua ediniz. Eyyemma <gülüyor> ted'u. Hangi ismiyle dua ederseniz ediniz. falahul esmâul husna Muhakkak ki onun sizin dua edeceğiniz veya duanızda vasıta kılacağınız güzel isimleri vardır. Evet. Ve bu dua eden insanlara Teşvik, duaya teşvik ettikten sonra kendisinin kullarının dualarını kabul edeceğini ve onlara herkesten daha yakın olduğunu bildirmekte ve bir sıkalık güvence vermektedir. Bakara Suresi'nde şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. وَإِذَا Ibadi عِبَاد۪ي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ Ey Resulüm, eğer kullarım senden beni sorarlarsa, de ki ben onlara yakınım. Başka bir ayet-i kerimede, وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ Biz, o insana şah damarlarından daha yakınız. Yine aynı sürede kafsesinde, وَنَعْلَمُ ma تُوَسْفِسُ bihi نَفْسُهُ kendi yefsinin ona vermiş olduğu vesveseleri içeriden olan vesveseleri biz biliyoruz diyor Cenab-ı Hak. Evet. Feinni karib. Yakınım ben diyor. Ucibu da'vetedda'i iza da'an. Bana dua edildiği zaman, dua ettikleri zaman ben onun da o duanın, yani o dua edenin duasına icabet eder. Fel yestecibuli ve yu'minu bi leallehum Öyleyse bana icabet etsinler. Bana iman etsinler ta ki bununla rüştü ererler. Evet, doğruyu bulurlar. Demiyor, falanlardan istesinler. Falanların kapılarını çalsınlar. Bana icabet etsinler diyor Cenab-ı yani insanlara değil, maddeye değil, paraya değil, şehvete değil, hevaya değil, bana icap edesinler. Bu ayet-i kerimin bir tefsiri olarak biliyorsunuz Müslim'de Sahih Müslim'de Ebu Hurey radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu meşhur Nuzul hadisi vardır. Bu hadis-i şerifte Cenab-ı Hak her gece geceliğin son vaktinde, üçte birinde dünya semasını gider. Ta ki dua edenin duasına icabet etsin diye. Ve orada tecrühe kadar şöyle seslenir. Yok mu bana dua eden onun duasını kabul edeyim. Yok mu benden bir isteği ve arısı olan onun isteğini ve yerine getireyim? Yok mu bir günah olup da günahı için benden mağfiret talep eden ta ki onun günahını affedeyim? diye Cenab-ı İşte bütün bunlar Rabbin bize karşı ne kadar yakın olduğunu anlatmaktadır. Selman el-Faris'i bize Cenab-ı Hakk'a karşı ellerini kaldırmış bir kulun Cenab-ı Hak onu boş vermeyeceği güvencesini vermektedir bize. Rivayette. Han faresi Farisi kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular İllallaha hayyun kerim Allah zatıyla diridir. Kaimdir. Kerimdir. İkram sahibidir. Cömerttir. يَسْتَحْيِ اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَّا صُفْرًا خَائِبَيْ kum ellerini semaya doğru yükselttiği zaman, kaldırdığı zaman, Cenab-ı Hak, o elleri boş olarak döndürmekten hayal eder. Buri Beyci Ebû Davud kırmızı hasan bir senetle tavrih etmiştir. Subhanallahi alazim. Zil cevâd el kerîm. Şuna bakın. Cenab-ı Hak kulun ihtiyacı olduğu şeyleri talep etmesini onun için bir ibadet kılmıştır ve mükafat verecektir. Kul Rab'den kendi ihtiyaçlarını istiyor. Kendi ihtiyaçlarını istemesi Cenab-ı Hak o talebi, o münacatını, o ilticasını, o duasını ibadet kabul ediyor. Ve ona ayrı bir mükafat veriyor. Evet. Bu kulu için, bir kul için geniş bir ata bir nimet düşünen bir kul için olduğu apaçıktır. Sizlere muhterem kardeşlerim, bir ayetin ışığında tarihte bu kubunmuş kısa bir kısa anlatmak istiyorum. Ayeti kerime şu, Estaizu billah. Amen yijibul muttarrı ıda dıaa, ve yikşiful sū, ve yjğalukum kullfa al-ard. Sıkıntıya düşmüş, daralmış, artık zor durma düşmüş. Bir kimsenin dua ettiği an, onun duasını kabul eden, ondan o belayı, musibeti defeden. Ve yeryüzünde sizleri halife kılan kimdir? Ayetidir. Cenab-ı Hak burada soru soruyor. Kimdir o? Zannedersem ayetin kalan kısmı e ilahum Allah. Allah'la beraber başka bir ilah mı vardır? Kabul ederim. Evet. Arz edeceğim kıssadan önce bu meyanda şöyle bir rivayet var. Bunu kısa olarak zikredeceğim. Herkesin bildiği Müslüm'de geçen mağara hadisidir. Biliyorsunuz üç kişi yolculuğa çıkar güneşin batması sebebiyle, akşam oğuz sebebiyle bir mağaraya sığınırlar. Orada, mağaraya sığındıklarında, birdenbire, yukarıdan, tepeden, o mağarayı kapatacak kadar büyük bir taş düşer ve mağarayı kapatır. Ve, o, üç kimse çaresiz kalır. O zor durumda, İşlerinden bir tanesine kalbine şöyle ilham gelir. Buradan size ancak Rabbinize karşı işlemiş olduğunuz salih amellerinizden bir tanesini veya salih amellerinizi vasıta kılarsanız ancak buradan sizi kurtulursunuz. Ve herkes teker teker bir amelini vasıta kılıyor. Fakat birinciyle ikinci amellerini vas kıldıktan sonra dualarını kabul olmasıyla böyle hafifçe bir, birincisinde o taş açılır çıkınmayacak derecede. İkincisi de biraz daha açılır çıkınmayacak derecede. Üçüncüsü duasını, e, salamelini duasına vas takıldığı anda çıkacakları bir durumda açılır ve çıkarlar, kurtulurlar. Evet. Bu hadis meşhurdur. Kısa ise şudur. İmam i̇bn Kesir El-Bidaye ve nihaye tarih kitabında üç tane imamın, büyük imamın bize bir kıssasını anlatır. Bunlar birincisi Muhammed nasıl ı Mervezi büyük hafızlardan muhaddis. İkincisi Muhammed İbn-i Cerid Et-Tabiri. Bu da büyük müfessir ve muhaddis tarihçi. Üçüncüsü Muhammed ibn el bu da büyük muhaddis ve fakihlerden. Üçü Mısır diyarında bir evde hadis yazmak için toplanmışlar ve hadis yazıyorlar. Fakat bulundukları evde Kendilerini doyuracak hiçbir şey yoktu. Karınları acıktı. Zor duruma düştüler. Ve üçü arasında birisinin kalkıp iki kat namaz kılıp ve Rab'be dua etmesi için aralarına kurra çektiler. İşlerden bir tanesine denk geldi ve iki rekat namaz kıldı. Arkadan Rabbi, Rabbilerinin onları rızıklandırması için o zor durumdan kurtarmaları için dua etti ve Rabbine yalvardı yakardı. Tam o dua esnasında Mısır'ın naibi uykudaydı. Birdenbire rüyasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o naibe şöyle seslendi. Ey naib! Şu an benim Muhammedilerim aç. Zor durumda. Sen ne yapıyorsun? Burada uyuyorsun. Kalk, çabuk onları araştır, bul ve onların hacisini gör. Hemen nay, birden kalkar uykusundan. Oradan vezirine, yakınlarına söyler, hemen araştırırlar ve onları bulurlar. Kendilerine bin dinar vererek ihtiyaçlarını görürler. Bu kısa bize Cenab-ı Hakk'a karşı kaldırılan ellerin ihlaslıca samimiyetçe kaldırılan ellerin ona karşı muhakkak o duanın kabul olunacağı inancı içinde yapıldığında o ellerin boş verilmeyeceği ve kabul olunacağı neticesidir. Evet. Muhterem kardeşlerim, duanın bazı adapları vardır. Diğer amellerin bazı adapları bulunduğu gibi, aynı şekilde Rabb'e dua ederken, bazı adab, kişinin riayet edeceği edepler vardır. Bunlardan birincisi kişinin taharet üzerine olmasıdır. Kişinin taharet üzerine olmasıdır. İlla bu adaplara riayet farf olduğunu, vacip olduğunu söylemiyorum. Lakin bu adaplar belki o duanın çabuk kabul olunmasına veyahut Hüsnü kabul görmesine vesile olabilir. Çünkü bu adablar da ibadettendir. Kişinin tarih üzerine olması. Bundan maksat, yani kişinin abdest alması. Abdest olması Ve kıbleye doğru yönelmesi. Kıbleye doğru yönelmesi. Rabbe karşı yaptığı duayı üç defa tekrarlaması. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farkına vardıysanız çok defa dualarını üç defa tekrarlar. Evet. Ondan sonra dua başlarken önce aziz ve celil olan Allah'a sena ile başlar. La uhsi sena'en aleyk. Ey Rabbim. Ben sana sana etmesini sayamam. Bilemiyorum. En kema esne-i nefsik. Sen kendini sana ettiğin gibisin. Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemiyiz. Çeşitli böyle Cenab-ı Hakk'ı onun sıfatlarıyla o ne var? Sana eder. Esma-ı ile ismi azam ile sana eder. İsimlerle ve sıfatlarıyla ve nimetleriyle. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirir. Bu salavatlardan en meşhuru Bukhari Büslim'de gelen Salih ve Barik saravatıdır. Ondan sonra hacetini Cenab-ı Hak'tan talep eder. Kim ki duasının icap olmasını isterse yiyeceği, yiyeceklerini helalından talep etsin. Evet. İkinci husus da duadan, yapmış olduğu duadan pişmanlık duymasın. Umitsizliğe kapılmasın. Muhakkak her şeyi bilen, her şeyi açığa çıkaran, kalplerin gizlediğini bilen, bizim her harekatımıza ve sekenatımıza bir olan Cenab-ı Hak'tır. Bu meyan da yani kişinin duasının kabul olması için helal şeyler yemesi hakkında çok rivayetler gelmiştir. Hani bir rivayette kişi ellerini semaya kaldırır. giydiği elbise haram. İçtiği yediği şey haram. Ya Rab diye bağırır. Fakat dua sana icabet olun. Rivayetin meşhurdur. Peki muhterem kardeşlerim. Duada şerefli vakitler ve haller ne zamandır? Onları öğrenelim ki ta ki bu vakitlerde bu vakitleri fırsat bilip dua edelim ve duamız Cenab-ı Hak tarafından husnu kabul görsün. Birincisi ezan ve kâmet arasında. Ezan okunduktan sonra mümin ya mescide girer ve o mezitte olur o an. Kalkıp nafile namazını kılar, rahat husn Bu ondan arkadan arkasından hafif o arada. Rabb'e karşı yalvarır. Evet. biz salih olan amelini vasıta kılar. Bunun hakikaten böyle, böyle bir vakitte duanın red olunmadığına dair Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle bir rivayet vardır. Beynel ezanı vel iqame dua duaun la yured beynel ezanı vel ikame, dua la yured ezan ve kamer arasında dua vardır, dua etme vardır ve bu dua ret olurmez diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu nitirimizi sahibi senetle takip etmiştir. İkincisi ise geceliğin gece karanlığında, evet gece zulüflerinde her vakitte kişinin Rabb'e karşı yalvarması. Az önceki nuzur hadisinde gördüğümüz gibi Cenab-ı Hak tecire kadar seslenir. Ve öyle dua eden insanın duasını Cenab-ı Hak kabul eder. O vakitte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok defasında Rabb'e geceliğin secdede ona yalvarır ve yakarır. Üçüncü vakit veya hal, sucud halidir. Secde anında yapılan duadır. Çünkü Ebu Hureyre'den bu mevzuda bize çok açık bir rivayet gelmiştir. An Ebu Hureyre'te, An sallallahu aleyhi ve selleme, kal, Akrabu ma yekûnul abdu min Rabbihi ve huve sâcid, fe eksiru mineddua. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kulun Rabbine karşı en yakın olduğu an secde anıdır. Secde bilen Bilal Aleyh secdedeyken çokça dua yapınız. Çokça dua ediniz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Müslüm rivayetidir. Dördüncü vakit ise Dördüncü. Cuma vakti. Biliyorsunuz bu mözda bir rivayet gelmiştir. O rivayette cuma vaktinde öyle bir saat vardır ki o saatte hangi dua yapılırsa yapılırsın muhakkak icabet ediyor. Olmuyor. Ve alimler diyorlar ki bunun diyor yani vakti imamın diyor iki hutbe arasında oturduğu vakittir diyor. Evet gerçek bu gizli kalmıştır. Fakat alimler en büyük ihtimal bu vakittir diyorlar. Evet. Beşinci hal veyahut zaman Ramazan ayında yapılan dualar. Hasenatların kat kat verildiği ayda. Altıncı vakit veya zaman kadir gecesinde yapılan dualardır. Bir de haram aylarında. Haram aylarında yapılan dualardır E bu haram aylardan bir tanesi de Recep ayıdır. Evet. Zilkade, Zilhicce, Recep, Şaban. Evet. Ee, Muharrem, Muharrem, Recep, e, Zilhicce, bir de Zilhicce, Muharrem, Recep, bir de ya zilkade olacak ya da zilkade. Evet doğru zilkade. Şaban değil, zilkade. Bu aylar Muharrem aylarıdır. İkinci bir husus da muhterem kardeşlerim yapılan duaların mümkün olduğu kadar şerif kıymetli ve değerli yerlerde yapılırsa bu dualar muhakkak ki icabet olmuş bu dualara. Mesela Arefe Günü'nde, Arafat Dağı'nda yapılan dualar <gülüyor> seddolunlar. Ondan sonra Müzdelife'de Mila'da Kabe-i Muazzama'da Evet bu yerlerde yapılan dualar seddolunlar. Evet. Kur'an-ı Kerim bize daha önceki peygamberlerin dualarını talim etmiş ve bize öğretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere o kadar dualar öğretmiştir ki, o kadar dualar öğretmiştir ki, o kadar bizlere tesbihat ve tahmidat ve tehlilat, istihbar, salavat, dua öğretmiştir ki, geceliğin, ve gündüz bunları bir insan 24 saat yapmaya kalksa yetiştiremez. Mümkün değil. Ve muhaddisler hususi kitaplarında, hadis kitaplarında, hadis divanlarında, musallam dua kitabı diye bir bölüm ayırmışlardır. Bunlardan en meşhuru renk kabarık olanı i̇mam Tirmizi'nin dua kitabısıdır. Sünen kitabında. Evet. Bunları öğrenmek isteyen, bunları öğrenmek isteyen kardeşlerimiz, bu hadis divanlarından hariç, bazı alimler ayrı olarak bu divanlardan, bu hadis edebiyatından, bu duaları derli toplu bir şekilde toplayarak, ayrı ayrı kitaplar tasnif etmişler etmişlerdir. İmamu İbn Taymiye'nin El Kerimut Tayb bunun içindir. İmam İbn Taymi'nin El Vabilus Tayb bunun içindir. İmam Evin El Ezkar kitabı bunun içindir. İmam Şevkani'nin Tuhfetü'z Zekirin kitabı bunun içindir. Evet ve bunların bazıları tercüme edilmiş. Bunlardan mümin istifade eder. Ezberleme çalışır. Ve onları münasip vakitlerde, münasip zamanlarda okur. İnşallah o Teala. Kendine has, Rab'be karşı bir yalvarışı varsa, bir ihtiyacı varsa, onu bildiği dille söyleyebilir. Evet, Cenab-ı Hak herkesin kalbine muttalidir. Her şeyde İfrat ve tefrit olduğu gibi aynen bu dua konusunda da bizler tefrit yapmışızdır. Bundan ne demek istiyorum? Yani bazı insanlar, bazı cemaatler her ne kadar bazı duaları adet haline, bidat ali şekline sokarak bu hale getirmiş ve dua etmişlerse, biz de bunları tenkit etmişiz. Tabi bu tenkidimiz Allah için olmuştur, islah için olmuştur, tavsiye etme bazıları olmuştur. Ama bizler, o gediyi kapatmak, o boşluğu doldurmak için, bu cemaata bir şeyler takdim etmemişiz bu hafta. Yerini, müstahap olan, sünnet olan, sünnete uygun olan dualarla doldurmamış ve tamamen tefrit yapmış, duadan uzak kalmışız ve Cenab-ı Hakk'ın gadabına, Allah muhafaza, gadabını hak etmiş olabiliriz. Bazı hadiseler, Buna bize bir alamet olabilir. Bu cemaatın başına gelen bazı hadiseler buna bir alamet olabilir. Allah daha iyisini bilir. Bunun içindir bir Müslüman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dualarıyla silahlanmalı. Evinde çarşıda işinde camide her zaman bunun dışında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bizi yetecek kadar bir sürü sahih ve hasen dualar vardır. Ama biz çok defa ne camiye girerken bunları söylüyoruz, ne çıkarken söylüyoruz, ne tuvalete giderken az buyurun, ne çıkarken, ne havuma girerken, ne çıkarken, ne çarşıda, çarşıda dünya zinetlerini görünce bu duaları da unutuyoruz, zikirleri de unutuyoruz. Amelimizde, amelimizde, işimizde de bunlar aklımıza gelmiyor. Bir ihtiyacımız olduğu zaman ihtiyaç sahibine gidiyoruz. Rabbimizden bir şeyler istemiyoruz. Namazlardan sonra bir kenar çekilip Rabbimize dua etmiyoruz. Bunları tamamen unutmuşuz biz. Evet. Cenab-ı Hak bu konuda bizlere şuur, izan ve irfan ihsan etsin. Bu ameli yeniden bizlere nasip müyesser etti. Muhterem kardeşlerim son olarak benim söyleyeceğim... ...bir Müslüman... ...bir kul Rabbine dua ederken... ...duanın kavurunda acele etmemesidir. Bilakis talebinde devam eder. Bir defa, iki defa olmadı, üç defa... ...aynı şey ister. Kendisine futur gelmesin. Bıkmasın dua etmeden... Rabbinden istesin. Çünkü bu mevzuda şöyle bir rivayet gelmiştir. Al Ebi Sa'id el sellem, Ebu Sa'id el-Kudri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bulmaktadır. Ma min muslimin yed'u bi da'vetin leysa fiha ismun ve la ve la taqati'a rahm illa ata'allahu biha ihda sa'at." Hangi bir Müslüman kul Rabbine bir dua Rabbine bir dua ile dua eder? Ki o duasında bir günahı talep etme veya bir akrabalığı bir bağı kesme bu gibi şeyler olmaz. Yani meşru olan bir dua yapar. Muhakkak Allah o duası neticesinde ona üç şeyden bir tanesini verir. Bakınız. İmmâ en acil alahu davetini, ya onun duasını acil ettirir. yani cevabını, icabetini, kabulunu acil ettirir. kabul eder hemen. Ve ima ayu da khirha fil akhirah veya onun icabetini, kabulunu, ahirete onun için saklar. Ve ima ay yafri fa anhu minu anhu sui misliha veya o duanın misli kadar bir şerri belayı ve musibeti ondan ne yapar? Def eder. O talep etmiş olduğu duanın misli seviyesi derecesinde bir şerri, belayı ve musibeti ne yapar? Ondan def eder Cenab-ı Hak. Bu rivayeti Tirmizi camis sahinde Ahmet Müsnedinde takrıc etmişlerdir. Bundan bu hadis-i şeriften alacağımız netice dua eden bir kimse hiçbir zamanı zararda değildir. Muhakkak kazan sahibidir. Evet. Son olarak sözlerimi Ömer İbn-i Hattab'ın bitiriyorum. Abd, Ömer i̇bn Katta Allah kendisine razı olsun şöyle buyurmuştur Kal. اَنَا la اَحْمِلُ هَمَّ الْاِجَابَ ben bir duanın kabul olunmasını tasasını kabulü kederini taşımıyor <Gülüyor> muhakkak o duanın icabeti gelecektir Üçten birisi. Bu üçten birisi muhakkak tahakkuk edecektir. Ben kabulün, gamını, kederini, tasasını çekmiyorum diyor. Velakin ahmilu hemmed dua Fakat ben dua etmenin tasasını, kederini, gamını taşıyorum diyor. Femen elhemmed dua kim ki kendisine dua etme ilham edilirse, dua etme hasreti, istifatı verilirse فَاِنَّ icabete مَاهُ Muhakkak icabet, kabul olunma onunla beraberdir. Allah'a Demek ki muhterem kardeşlerin dua etme hasreti, dua etme sıfatı herkese verilmiyor. Hazreti Ömer'in kederi burada işte. Herkes dua edemiyor. Herkes Rab'be yalvaramıyor. Muhakkak nefsi, kibri buna mani oluyor. Veyahut umitsizliği, Rab'be karşı kaybettiği güvensizliği manu oluyor. Veyahut muhakkak şeytan araya bir şey sokuyor, dua etmesine manu oluyor. Boşver canım. Şimdi değil sonra dua edersin. Boşver canım. Daha münasip, kendini daha şuurlu, daha ikhlaslı zannettiğin, tahmin ettiğin, hissettiğin bir an dua edersin. Şu an etme. Devamlı şeytan insanı Rab'be karşı münacattan, duadan, yalvarmadan, yakarmadan uzaklaştırmakta vemanı olmaktadır. Çünkü şeytan çok iyi biliyor. Bu dua ettiği zaman, onda bu üçünden biri tahakkuk edecektir. Buna bağlı olmak için, elinden gelen her şeyi yapıyor. İşte muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'tan şu an bizim, talep edeceğimiz, en büyük nimet, en önemli, faydalı sifat ve haslet, bize, kendisine yalvarmayı, yakarmayı, ona münacatta bulunmayı, ona dua etmeyi bize nasip etmesi ve bize ilham etmesidir. Çünkü biz bu ilhamı, bu dua etme ilhamı kaybetmişiz. Bizde bu sıfat yok, bizde bu hasret yok, bizde dua Rabbe karşı yalvarma, yakarma yoktur. Ancak ihtiyacımız olduğu an, Daraldığımız an Rabbimize karşı yalvarmaktayız. Halbuki mümin Rabbine karşı her an ihtiyacı vardır. İhtiyaç sahibidir. Rabbini rahat olduğu zamanlarda tanı ki o da seni şiddet anında seni tanısın. sıkındığın anda seni tanısın. Senin duana icabet etsin. Sen, rahat huzurlu olduğun an, ihtiyacın yok diyerek, Rabb'i tanımadın, ona yalvarmadın, ona yakarmadın, şiddet anında daraldığın an, hemen karşı, hemen Rabb'e karşı ellerini açtın. Bu müminin kusurlarından en büyük kusurdur. Rabb'i ihtiyacı an aradığının, aradığı ve kendisinin bir gaflet içinde olduğu, kalbinin, ihlastan mahrum olduğu, samiyetten mahrum olduğu, Rabbini menfaat maslahatı için, aradığının en büyük alameti değil midir? Evet. En büyük alametidir. İşte biz, bu, kötü bu kötü ahlakı, rabbimize karşı bu kötü muamelemizi ne zaman bırakarsak ne zaman ona karşı güvenci kazanır onun bizim dualarımızı kabul edeceği inancı yerleşir kendimiz ona kendimizi ona karşı sadakati, bağlalı bağlılığı, bağlılığı takkuk eder o zaman Cenab-ı Hak bizlere kendisine dua etmeyi ilham edecektir. Yoksa bu halimizle Cenab-ı Hak bize dua etmeyi ilham etmez. Çünkü biz ona dua etmek için münacatta bulunmak için layık kullar değil. Layık olsaydık bizlere bu nimeti ihsan edecekti. Sahabeleri ihsan ettiği gibi, Ömer bin i Hattab'a ihsan ettiği gibi, tabiin imamlarını ihsan ettiği gibi, az önce bahsettiğimiz bu üç imama ihsan ettiği gibi, Yahud ben İsrail kavminde, bu Mare'ye sığılan üç kimseye ihsan ettiği gibi, Cenab-ı Hak bizlere de ihsan edecekti. Ama bizler layık ihsanlar olamadık. Evet ve hakikaten bu çok korkunç bir hal bütün bunlar kalbin kasvetini gafletini nefsine, hevana hevaya uyuşun en büyük uymanın en büyük alametidir muhtemelik kardeşlerim çünkü dua etmeme Rabb'i zikretmeme onu hatırlamama ihtiyaç anında onu görmez. Bu, samimiyetsizliğin, ihlatsızlığın alametidir. Şuursuzluğun alametidir. Uyuşukluğun alametidir. Gafletin alametidir. Başka bir şey değil. Bizim dua ettiğimiz zaman, hiçbir zaman artık işte dua ettim de Rabbim kabul etmedi deme hakkımız yoktur. Çünkü biz ihtiyacımız olduğu an onu aradık. Rahat olduğumuz günlerde onu aramadık. Evet. Ta ki o da bizi şiddetli sıkıntı anlarımızda bizim dualarımızı kabul etti. Son söyleyeceğim söz Cenab-ı Hak cümlemize. Kendisine dua etmeyi ilham etti. Bu büyük bir nimettir muhterem kardeşlerim. Çok büyük bir nimettir. Allah bunu herkese nasip etmesin. Hakikaten bu ihsan edilirse muhakkak icabet onunla beraberdir. Rabbimize karşı yalvaralım. Nanazlarımızın akabinde geceleyin zikrettiğim vakitlerde devamlı onu hatırlayalım. Niye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niye sahabeleri ondan gelen bu sünnetleri bu duaları, bu zikirleri bu istifarları unutmamış devamlı dua etmiş Niye şeriat bunu vaz etmiş? Faydası nedir? Şu faydası her an kul Rabbi ile irtibatlı bağı kuvvetli olsun. Sadakatı her an beraber olsun diye. unutmasın diye. Dinimiz her fırsatta her bunasebette bu gibi duaları meşru kılmıştır. Çünkü dua eden Rabbini yalvaracaktır. Onu hatırlayacaktır. Onu zikredecektir. Başkalarına değil. Evet. Cenab-ı Hak cümlemizi bu güzel sözleri, hikmetli sözleri sohbeti dinleyip de güzel ittiba eden kullarından eylesin. Cenab-ı Hak bizi ihlastan mahrum etmesin. Dualarımızı kabul eden duaları kabul olan kullar arasında eylesin. Amin ve'sül da'vana